İide kokusuna tutunmuş gidiyordum. Haziran'a yakın, mayısın bilmem kaçı. İide nerede? Otoların geçtiği köprüyle yayaların yürüdüğü üst geçit arasında. Orayı ağaçlandırmışlar. Çitlembik, mazı, erguvan, akasya, hatmi ve tanımadığım bir sürü ağaç. Yavuz gözünü sevdiğimin iidesi sen oraya nasıl geldin? Bir kuşun gagasında mı? Yoksa bir yandan yürüyüp öte yandan iğde yiyen, Çekirdeklerini sağa sola atan, Elleri cebinde başı havalarda bir bozkır çocuğunun eserimisin. misin? İde bu. Doğrudan Anadolu demek. Yozgat, Sivas, Niğde demek. Anlaşılan o da bizim gibi gurbete çıkmış. Yoksa ne işi var buralarda? Sağ olsun şu yıkanmış Mayıs sabahına saldığı koku mest etti bizi. Yahu bu iğde kokusunu nasıl tasvir etsek, nasıl anlatsak, Yok yok, bu iş bizi aşar. Biz bu iğde tasvirine takat getiremeyiz. En iyisi ehline müracaat edelim. Buyurun. Gül hüsnüyle mağrurdur raihası, Hazreti Resul'ün mübarek terine müşabihtir. Şiirler onun güzelliğini terennüm eder, aşkın remzidir. Firavunun ateşe saldığı İbrahim'in makamıdır. Delisi divanesi çoktur, şuaranın vird-i zebanıdır. El hasıl methinde diller kasırdır. Aşıkla aşık atılır mı? Şebboy, sümbül, menekşe, zambak, karanfil dahi gülle nispet edilmezse de rağbeti çoktur. Anların cümlesine bile hürmetimiz vardır lakin Dili perişanımız, dikeni sert, meyvesi kekre, gölgesi nekes, mektep, medrese kaçkını bir çalı irisiyle beraberdir. İğde'nin dalları yerdedir. İğdenin dalları yerde de çünkü bozkırın kıraç göğsüne kök salarak ayakta durmayı öğrenmiş bir hudayina bittir. Nazlanmaz, tahammül eder. Yüksek sesle konuşmaz, fısıldaşır. Cezbetmez, yalnızlığı bilir. Muah şakadan anlamaz, dikeni çelik gibidir. Üstelik derler ki gölgesi yılan yatağıdır. Onun tek mevsimi vardır mayıs Haziran'a bağlayan haneberduş bozkır keşişlemelerinin yaylaları usul usul ısıttığı demlerde, açık yeşili gümüşleyen yapraklarının arasında uçuk sarı açan küçük çiçekleriyle cümle nebatata hükümran olur. İdenin kerestesi olmaz. Günün birinde kaba urganlar gibi, kendi ekseni etrafına burularak umulmadık yerlerinden dal veren gövdesi, keskin bir balta himmetiyle yere uzatıldığında gideceği yer bellidir. Ya bir ocak altına sürülür veya haris bir sobanın kucağına atılır. Sadece birkaç yaşındaki genç sürgünleri değnek olmaya elverişlidir. Kuş burnu ve kızılcık dallarıyla beraber, İide sürgünü çobana yaren, yaşlıya dayanak çoluk çocuğa at olur. Bizim iidelerimiz aslında iki çenekli giller familyasından Eliagnus gibi bir asalet unvanını doğuştan iktisap ettiklerini bilmeden filizlenir. Toprağa köksalarlar ve kururlar. Negam hangi şair sevgilisine iide kokulu yarim diye seslense kızcağızın yüreğinde neftî helecanlar koşuşturmaz ki Hazretin meyvesi şeklen zeytini andırır. Dışı sert, beyazla turuncu arasında güneşlenen, ocak başı bilmecelerinde meşinle remizlenen ve yenilir kısmından kolayca ayrılı veren bir kabukla örtülüdür. İçi un gibidir ama tatlı. Çekirdeği ise oduna benzetilir. İki ucu sivri ve serttir. Evet bu Eleagnus 4 kitapta yeri bulunan zeytinle belki amca çocuğu, belki dayı yeğen kerabetiyle bir yerlerden yakın hısım olsa gerektir. Ne var ki zeytinin dini, sınayi ve gıda cinsinden sahip olduğu revacın binde biri bile ideye gösterilmez. O, mütemeddin şehirlerin değil, haşarı bozkırların tabiatından bir parçadır. Velakin onun bil cümle nebatata galebe ettiği bir şöhreti vardır. O kısacık süren saltanat günlerinde, İde çiçeğinin neşrettiği koku, dünyanın bütün baharatını kıskançlıktan çileden çıkaracak kadar işveli, hafif, latif ve ötelerden haber getiren bir rayihayla okşar bozkır rüzgarlarını. İşte o dem geldiğinde bütün ikindi rüzgarları, İde'nin nefti gümüşi yapraklarını hışırdatarak, onun cenneti hatırlatan itırıyla süslenmek için can atarlar. Bir Bitebiye düzlüklerin herhangi bir yerinde, tercihan bir dere büklüğünde kümelenerek ağza vermiş yakın akraba iğde dallarının uzaklardan gümüş pırıltısını nefti iharelere karıştıran efiltilerinde seslendirilen bir şeyler vardır. Fakat hal diliyle tasvir etmeye lisan ister. Akdeniz akşamlarının meltemleriyle sarhoş palmiyelere, baştan çıkarıcı renkteki top çiçeklerle yüklenmiş dallarıyla, Latif iklimleri tezyin eden Erguvanlara, Leylaklara, Manolyalara hürmetimiz var. Şüphesiz onlar da güzel, hatta çok çok güzel. Gül, Efendimizin yadigarı, Nergis, Hüsnü'ne mağrur olanların timsali, Karanfil derseniz, hangi cihetten bakılsa, Osmanlı zevkinin hatırası. İhlamur, Meşe, Kestane, Pelit, Ardıç, Çınar Ağaçları Kayınların, kızılçamların çamların, diş Kara ağaçların, gürgenlerin Koyun koyuna tatlı bir cemaat Ahenk ve güveniyle yeşilin Elenikasına cümbüş ettiren ormanlar Elbette dünya sizlerle güzel Anların cümlesine bile hürmetimiz vardır Lakin bizim değil perişanımız Dikeni sert, meyvesi kekre Gölgesi nekes, mektep medrese kaçkını Bir çalı irisiyle beraberdir Ya efendim, işte böyle, iğde deyip geçmeyeceksin. Duran'la üst geçidin üzerinde, iğde kokusunun ortasına bağdaş kurup tanıştık. Az zamanda canciğer kardeş olduk. Ben onun kah kulağının içinde, kah kirpiğinin ucunda, kah kıvırcık saçlarının kıvrımında barınıyordum. Bir ayrılmaz ikili olarak kendimizi epeyce bir zaman rüzgarlı pazarın rüzgarına bıraktık. Duran Demir on bir yaşlarında, büyük şehre yeni gelmiş bir bozkır çocuğuydu. Gözü açılmamış bir sığırcık yavrusu. Yozgat köylerinden birinde doğmuş, susuz, verimsiz, çorak bir köy. Babası Recep Efendi'nin kimi, kimsesi yokmuş. Şunun bunun yanında çobanlık eden bir adam. Köylüler, yahu felek vurgunu bir oğlan bu, sevabına everelim de bir ocak sahibi olsun, demiş. Eee, davul dengi dengi hesabı, kendi gibi yoksul bir kızla evlendirmişler. Bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, çocuklar yaşamıyor. Dördüncü hikmet hüda işte ölmemiş. Adını haliyle duran koymuşlar. Onlar da eni konu bir ana, bir babam. Elbette üstüne titremişler çocuğun, yememiş yedirmişler, mektep çağı gelince de mektebe vermişler. Yoksulluk ateşten gömlek, bu kendini beslemekten aciz köyün erkeklerinin alayı gurbetçi. Kışlık unu öğütüp bulguru kaynattıktan sonra, yani iki poyraz yeli bozkırın üzerinde van van esmeye başladığında tahta bavulları bağlayıp İstanbul'un Ankara'nın yolunu tutarlarmış. Kömürde çalışır, kapıcılık, işportacılık, hamallık ne iş olursa tutar, bekar odasında yatar, üç beş kuruş biriktirir, arpalar biçilmeye durduğunda yeniden köye dönerlermiş. O yılların adeti bu. Git gel, git gel. Tabii her giden de dönmüyor. Gurbetin kahrına, hastalığa, ecele yeniliyor. Taze gelinin nişanlı kızın, Yavuklusu olanın gözleri yol gözlemekten, yaş dökmekten kan çanağına dönüyor. Recep Efendi de aynı yolun yolcusudur. Duranın ardı sıra iki kız daha söküğün edince çobanlık doyurmuyor bunları. Hem artık devir de değişmiştir. Büyük şehirlerin taşı toprağı altın ya, yahu yanı gerçek bu lafın. Bazıları yükü tutuyorlar. Akıl sır ermez bir şey yani. Elif'i görse mert tek sanacak. Okuma yazma bilmeyen adamlar mal mülk sahibi olmaya başlıyorlar. Köyde bunların vaziyeti saltanatı bire bin katılarak anlatılıyor. Dinleyenlerin iştaha kabarıyor. Köyün nüfusu gitgide azalıyor. Uzatmayalım. Recep Efendi de bir güzgünü, iki yorgan, bir döşek, neyi var neyi yok yükleyip büyük şehre iniyor. Hemşerileri şehrin kıyıcığında buna da bir göz oda buluyorlar. İnşaat işçiliği, hamallık ne iş olsa yapıyor. Yapıyor ama şehir yeri burası. İnsanın parası yolda yürürken biter de nasıl bitti bu para diye şaşkınlıktan küçük dilini yutar. Yol parası diye bir şey vardır bir kere. Her şey kiloyla, kese kağıdıyla, poşette az az alınır. Alınacak şeylerin ardı arkası kesilmez. Odun, kömür, çocukların üstü başı, elektrik, su, ne yana dönsen para. ''Recep Efendi'nin iki yakası bir araya gelmez. Gam kasavet koyulaşır. Ağzını dilini bıçak açmaz. Köy yerindeki süt yoğurt bolluğu, tandırdan çıkan has ekmeğin kokusu, hele ki hava yoktur buralarda. Bilhassa hava. Şehrin üzerine çöken o grimsi bulut nefeslerini keser. Bir de nem var ki sormayın, bozkır adamının kemiklerini çürütür yani.'' Recep Efendi'nin kemikleri değil de ciğerleri çürümüştür. Zamanla oturduğu yerden kalkamaz, girdiği yükün altından doğrulamaz hale gelir. Dünyada iyi adamın hiçbir vakit kökü kesilmez. Bir hayırsever vatandaş işini gören Recep'in halinden anlar, tutar bunu doktora götürür. Verem! Hem de hayli ilerlemiş. Ağır görmeyecek, iyi beslenecek falan filan. İşte deve, işte hendek dayanabilirsen dayan evdeki nüfus da 5'ken 6 olmuştur. 3 kız 1 de Duran. Netice Duran'ı mektepten alırlar. Zaten 4'e kadar köyde okumuş 5. sınıfı yarım saat yürüyerek yakınlarda bulunan bir okulda bitirmiştir.